Oh yeah. h Herkese merhaba, bugün 9 Aralık 2015, ay 12, gün 343, Kasım 32, 1437, Hicri Sefer 27, 1431, Rumi Kasım 26 Günün tarihi, 77 yıl önce bugün 9 Aralık 1938'de başkent Ankara'nın yeni tren gırı hizmeti açıldı. 86 yıl önce bugün 9 Aralık 1929'da Atatürk tarafından müzeye dönüştürülmesi istenen Topkapı Sarayı'nda envanter çalışması esnasında 1513 yılında çizilen Pirirey Seriktası bulundu. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün 9 Aralık Çarşamba, Açık Kaste başladı. Mikrofonda ben Can Tonbil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak... ...ve bize editörya destek veren Emre Gümüşer'le berabersiniz. Günaydın. Ömer Madra, bugün, bugün de aramızda yok. Bu haftanın bitiminin ardından önümüzdeki hafta itibariyle Açık Gazete içerisinde olacak. Kendisi 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı takip etmek için... Paris'te bulunuyor. Kendisine saat 9-10 kala bağlanacağız ve e, neler yapılıyor, neler konuşuluyor Paris'te onları dinleme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda Açık Yeşil programından Ümit Şahin de Paris'te zirveyi e, takip edenler arasında. Bugün Açık Yeşil programında da ona bağlanacağız ve o da aynı şekilde kendi izlenimlerini bize e, kendi izlenimlerini bize aktaracak. Evet, 35 yıl önce hayatını kaybeden John Lennon'u anmaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde devam ettiğimiz gibi, bugün çok ilginç bir söyleşiyle karşınızda olacağız. Counter Punch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn'ın 1971 yılında John Lennon'la yaptığı oldukça politik bir söyleşi var. Pek de yayınlanmamış, pek de bilinmeyen bir söyleşi. Sizler için çevirdik bu söyleşi Türkçe'ye ve yayın hazırladık. Açık Kastede bugün saat 9.30'da bu söyleyişi dinleyebileceksiniz. İkinci bölümü ise yarın yine aynı saatte açık Kastede yayınlanacak iki bölüm halinde ee, dinleyebileceksiniz bu söyleyişi. Evet dinlediğimiz parça Arjantinli bir siyah yurttaş olan Enric Marciel'in Amba de la Palamita adlı parçasıydı. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano açıklıyor.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 2. Hain Domingo Faustino Sermiento, Jose Artigas'tan nefret etti. Başka hiç kimseden o ne nefret etmedi. O kendi ırkına ihanet eden olan, onu kendi ırkına ihanet eden olarak adlandırdı ki bu doğruydu. Beyaz tenli ve açık renk gözlü olan Artigas, Meles gauçolarla, siyahlarla ve yerlilerle omuz omuza savaştı. Savaşı kaybetti, sürgüne gitti ve unutulmuş olarak yalnızlık içinde öldü. Sarmiento da kendi ırkına ihanet etmiş bir adamdı. Bunu anlamak için onun portrelerine bakmak yeterli. Aynaya karşı açtığı savaşta koyu renkli Arjantinlilerin yok edilmesini, onların yerine ise açık renk gözlü beyaz Avrupalıların yerleştirilmesi fikrini savundu ve bunu uyguladı. Ülkesinin devlet başkanı ve itibarlı, ihtişamlı, övülen, ölümsüz kahramanı oldu.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 Evet günün haberlerine bakmadan önce günün tarihine bir bakalım. 1893 yılında bugün İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden için donduğu e, malumatı var. 1928 yılında bugün de Latin harfleriyle ilk mezar taşının dikildiği bilgisi var. Avukat Ali Kemal Bey'in annesi Aliye Hanım'ın mezar taşını Latin harfleriyle yazdırması üzerine ilk Latin harfleriyle dikilen mezar taşı ortaya çıkmış oldu. 1946 yılında bugün Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması doktorların duruşmasıyla başlamış. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deney yapan Nazi doktorlar yargılanmışlar. 1953 yılında bugün ise General Electric adlı şirket tüm komünist personelini işten atacağını ilan etmiş ve dönemi başlayan komünist davanan şirketler boyutunda göstermiş oluyor. Bu vesileyle. Günün tarihi bu şekildeydi. Günün haberlerine baktığımız zaman da geçtiğimiz günlerdeki çıkan haberlerin takibini yapabilmek mümkün olacak bugün. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 7. gününe girmiş Merkez Suri ilçesinde operasyonlar da aynı şekilde devam ediyormuş. İlçeden sık sık silah sesleri, patlamalar duyuluyor deniliyor haberlerde. Çıkan çatışmalarda tarihi tarih Kurşunlu caminin yandığı, dün söylemiştik ve bu haberi aktardıktan sonra okul bölgede ilçede de okul yanmış bunun haberleri var Diyarbakır Barosu Başkan Vekili Ahmet Özmen'in Diyanet'e yaptığı bir açıklama var Tahir Elçi cinayeti sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında polisler dahil kimsenin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmadığı söylenmiş ama alınan bazı ifadeler var bunlardan birinde bugün Radikal gazetesinin internet sitesinde görebilmek mümkün. Eee ifade tutanağında yalnızca sicil numarası yazan kameraman polis memuru Tahir Alçin vurulduğu anda kendini yere attığını ve görüntü alamadığını söylemiş İsmail Saymaz'ın haberi. Belki bu haberden de bu haberin detaylarından da bahsedebiliriz. Ve çatışmalarda devam ediyormuş. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada e, bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu da muhtemel bir güvenlik tehdidine karşı bugün başkonsoloslukta hizmet verilmeyeceğini duyurmuş internet sitesinden. Amerika Birleşik Devletleri'nden de böyle bir e, olağanüstü hal durumu var. Rusya ile olan gerginlik de sürüyor. E, Türkiye-Rusya sınır bölgesinde, Türkiye-Rusya sınır, e, Suriye özür dileyim Türkiye-Suriye sınır bölgesinde. 24 Kasım tarihinde vurulan Su-24 e, bombardıman uçağına ait karakutu Rusya lideri Vladimir Putin'in makamına getirilmiş ve önüne konulmuş. Hürriyetten Erdoğan Hacıoğlu'nun haberine göre kayıt cihazına dokunan Putin buradan nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'nin yaptıklarına bakış açımız değişmeyecektir demiş. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtarlara seslenmiş ve Konuşmada isim vermeden Rusya'yı eleştirmiş Erdoğan. IŞİD'le ciddi bir mücadele ortaya koymayanların aynı bahaneyle Suriye'de askeri varlık gösterme konusunda çok hızlı ve cavval olduklarını görüyoruz. Bunlar Yavuz Hırsız demiş ee, yaptığı, konuşmasında, yaptığı açıklamasında. Rus Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Irak topraklarındaki varlığının illegal olduğunu iddia etmiş. Irak'taki e, Türk askerlerinin durumuyla alakalı gelişmeler de devam ediyor. E, bu konuyla alakalı olsa gerek Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Mursul'a giden e, Türk askerlerinin ilişkinde önemli bir açıklama yapmış. E, Kürdistan'ın birçok yerinde Türkiye bize yardım ettiği Süleymaniye ve Soran bölgesinde de bu kamplar daha önce kuruldu demiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de çekim yapan Rus devlet kanalı Rusya bir ekibinin gözaltına alınarak sınırı dışı edildiklerini duyurmuş. Bu konuyla alakalı daha doğrusu basının durumuyla alakalı da birkaç haber var. Bunlardan bir tanesi özgürlük için basın projesi kapsamında hazırlanan ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri 2014-2015 raporu yayınlanmış bu rapor. Ve raporda Can Dündar ve Erdem Gül başta olmak üzere tutuklu gazetecilere geniş yer verilmiş. Ee, basın özgürlüğüyle alakalı bir diğer haber ise Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar. Anayasa Mahkemesi bir haberin içeriğinin internetten kaldırılmasını basın özgürlüğü ihlali olarak tanımlamış. Ve teşkil edebilecek karar olduğuna dair bir tartışma var. Yardımcı Doçent doktor Kerem Altıparmak... Kararı Biyanet'e değerlendirmiş. Bizde vaktimiz kalırsa bu karara dair olan durumları e, paylaşmaya çalışacağız sizlerle de. E, Can Dündar ve Erdem Gül'e dair bir iddia vardı. Tecrit uygulandıklarına dair bu iki gazeteciye Adalet Bakanlığı da Silivri cezaevinde tutuklu bulunan bu iki gazeteciye yönelik iddialarla alakalı bir açıklama yapmış. Bakanlık tecrit uygulaması, yapılma, tecrit uygulaması yapılması söz konusu değildir demiş yaptıkları bu açıklamada <gülüyor> evet haberlere bakalım neler oluyor yani bu özetiydi özetten biraz daha detaya inmeye çalışalım şimdi zaman gazetesinden aktarıyorum ee, Diyarbakır Sur'da çatışmalar yoğunlaştı kent merkezinde olaylar çıktı deniliyor Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı ikinci gününe giren Merkez Sur ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyormuş İlçeden sık sık silah sesleri ve patlamalar duyulmuş. Zaman Gazetesi'nin yazısına göre PKK'nın tarihi kurşunu camini yaktığı kentte bugün de 4 okul yanmış. Zaman Gazetesi soruşturmasını yapmış ve ortaya çıkarmış bu e, bölgelerin kimler tarafından yakıldığını galiba. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağından çatışmalar devam ediyor diye devam e, haberde devam ediyor. Silah ve patlama seslerinin susmadığı ilçede diye tanımlanmış. Çatışmalar kentin en işlek caddesine sıçramış Ofis semtindeki ikinciler caddesinde yollara barikat kuran gruba polis tazikli su ve biber ile müdahale etmiş Demokratik toplum kongresinin kullandığı konuk evinin önünde bir kişi başından vurulmuş ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılmış Sur ilçesinde 2 Aralık çarşamba günü ilan edilmişti sokağa çıkma yasağı ve devam ediyor hala bu Öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlenirken polis ekipleri ilçenin girişine mevzi oluşturmuşlar. Olayların yaşandığı Sur ilçesinin Alatı Mahallesi'nden sık sık silah ve patlama sesleri yükseliyormuş. Yasakta olmayan diğer mahallelere gitmek isteyen vatandaşların üstleri de didik didik aranıyormuş. Kepekler kapalı olduğu için vatandaşlar sokağa çıkmaya sağ olmadığı mahallelerden eski hale giderek alışveriş yapıyormuş. Yani dükkanlar da kapalı doğal olarak. Tarihi surların bir yanında çatışmalar sürerken diğer yanında ise çocuklar uzun eşek oynamışlar. Cihana Beren Cansı da bu detayı es geçmemiş. Surdaki çatışmalar kent merkezine sıçramış. Bu da önemli bir durum galiba. İşte polis, biber gazı, havai fişek, taşlar havalarda uçmuş. Bir kişi başından vurulmuş gerginlik devam ediyor diye yazmış Zaman Gazetesi. Bir diğer çatışma devam ettiği yerde Nusaybin. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yine zaman gazesinde görebilmek mümkün bu haberi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada bir özel harekat polis hayatını kaybetmiş bir polis memuru da yaralanmış. Alınan bilgilere göre deniliyor. Nusaybin Fırat Mahallesi'nde hendek ve barikatları kaldırmak için mahalleye zırhlı araçlarla giren polis ekipleri YDGH üyesi militanlar militanlar arasında çatışma çıkmış. Yaralanan iki polis memuru 112 acil servis ambulansı ile kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. Ağır yaralı olarak götürülmüş özel harekat polisi Mesut Demirkan 38 yaşında fakat kurtarılamamış. Yaralı polisinde e, tedavisi sürüyormuş. Mardin Devlet Hastanesi'nde. Bu çatışma durumları birçok yerde sokağa çıkmaya yasağı var. Birçok yerde protesto gösterileri var. Ve polisin müdahalesi de aynı şekilde birçok yerde görülüyor. Tahir Elçi cinayeti de bu birçok yer olarak nitelendirdiğimiz Diyarbakır'da en önemli gelişmelerden birisi olarak bütün hafta, geçtiğimiz haftada dahil olmak üzere gündemi gündemin tam ortasındaydı. Bu konuyla alakalı da Diyarbakır Barosu Başkanı, Başkan Vekili daha doğrusu Ahmet Özmen'in Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçinin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamalar var. Diyanet konuşmuş. Elçinin öldürülmesine en makul şüphelinin polis olduğunu dile getirmiş Özmen. Soruşturma kapsamında henüz tek bir kişinin bile şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmadığını dikkat çekmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin... Dün 2 dakikalık yeni görüntülerde elçi cinayetine suikast şüphesini aklılara getirdi başlıkta haberdeki görüntüleri izlemediğini de söylemiş Özmen. Diyarbakır Barosu olarak bugüne kadar soruşturmayla ilgili hiçbir bilgi ve görüntüyü basında paylaşmadıklarını da söylemiş. Ahmet Özmen'in konuyla ilgili biyanete yaptığı açıklamalardan satır başlarını aktarmak gerekirse şunlar var. Elimizde polislerin açığa alınmasını istiyor. Baro Başkan Vekili, Diyarbakır Barosu Başkanı Vekili, basından izlemiş olduğumuz görüntülere itibariyle en makul şüpheli polis diyor. Bu polislerin idare soruşturmanın sonucunu beklemek için öncelikle görevden el çektirilmeleri yani açığa alınmaları lazım. Çünkü şüphe altındaki bir polis hala memuriyet görevinde bulunuyor ve polisliğini vermiş olduğu nüfusa hala kullanabilecek pozisyonda oluyor demiş. Bu durum delillerin karartılması veya değiştirilmesi, yok edilmesi gibi bir şüphe da demiş. Devam ediyorum satır başlarına. Polislerin ifadeleri tanık sıfatıyla alındı demiş. Burada bir e, İsmail Saymaz'ın birine referans vermek gerekirse. E, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçinin öldürdüğü sırada basına açıklamasını izleyen foto film şubesinde görevli e, Polis memuru'nun ifadelerine yer vermişler. Burada fotoğraf film şubesinde görevli kameraman polisin militanların sokağa girdiği ve elçinin vurulduğu anları kaydedemediği ortaya çıkmış. Polis memuru silah sesinin gelmesi üzerine kendisini yere attığını, bu sırada kayıttan çıktığını ve yerdeyken tekrar kayda girdiği iddia etmiş, söylemiş. Tanık sıfatıyla, aynen barı başkanının söylediği gibi tanık sıfatıyla dinlenmiş polis. Helçinin vurulma ve yere düşme anını görmedim. Kendimi yere atıp kendimi yere atıp kayda girdiğim esnada kaçan ikinci şahsın görüntüsünü koşarken yakaldım. Ancak hangi istikametten kaçtığını göremedim demiş. Ifade tutanağında yalnızca Sicil numarası yazılan polis memuru 28 Kasım'da Tahir Helç tarafından yapılacak basın açıklaması için yeni sokağa geldiklerini anlatmış. Basın açıklaması sırasında yanlarında güvenlik şubesinden 3 polisin bulunduğunu, fotofilm şubesinden de kendisi ve fotoğraf çeken bir arkadaşının daha olduğunu ifade etmiş. Suç unsuru olabilecek pankartlar odaklandığını söylemiş polis. Açıklamanın bittiği anda yaşlı bir kadın ve erkeğin gelip Kürtçe konuştuğunu söylemiş. E, polis memuru yaşlanmayan konuşmasının bitimine yakın birkaç el silah sesi geldi. O silah sesleri balıkçıların tarafından sokak girişinden geldi ne oluyor diye baktım. Yanımızdaki güvenlik şubeden polis arkadaşlarımızın ateş ettiklerini görünce kendimi aracın ön tarafındaki duvarın dibine attım demiş. Kendimi yere attığımda ise görüntü almaya devam ettim. Yerde yatan şahsı çektim. Yanındaki silahı ve etrafı çekebileceğim kadar çektim. Ancak teröristleri tam olarak nereden teröristleri tam olarak nereden kaçtıklarını dört ayaklı minare sütununu kendime sığınak olarak kullandığım için çekemedim demiş. Elçinin vurma anını ve yere düşme anını göremedim diye de devam ediyor işte. Çeşitli detaylardan bahsediliyor. Minarenin ayağı bu çekim almamı engelledi. Yeniden kayda girdiğimde açıklamaya katılan diğer şahısların ise oradan gitmiş olduklarını gördüm demiş. Ee, soruşturma dosyasında 11 ayrı kaynaktan gelen 134 video görüntüsü varmış. Bunlardan 6'sı basın kuruluşlarından temin edilmiş. Ayrıca PTT'den, MOBESE'den, Fotofilm Şubesi ve İstihbarat Şubesi'nden görüntüler alınmış. Tam 134 parça görüntü varmış. 11 ayrı kaynaktan gelmiş. Ee, ve hala e, biraz tekrar geri dönmek gerekirse Diyarbakır Bora Başkan Vekili Ahmet Özmen'in dediklerine bir şüpheli yok. Herkes tanık olarak dinleniyor. Yani e, ifadesi alınanlar arasında bir şüpheli yok. Sadece minare çevresinden ateş edilmedi denilmiş yapılan açıklamada tekrardan geri döndüm Diyarbakır Bora Başkan Vekili Ahmet Özmen'in açıklamasına. Basına yansıyan video kaydı bize şunu gösteriyor demiş. Özmen sokağın başından ve sokağın sonundan ortalarına doğru ateş edildiğini yani sadece dört ayaklı minarenin etrafındaki veya hemen minarenin yanındaki beyaz aracın etrafındaki polisler tarafından ateş açılmadığını gösteriyor. Bu durum şüpheli bir bu durum şüpheli sayısının arttığını gösteriyor. E, şüpheli olmaması akıllara cezasızlığı getiriyor da demiş. Henüz dahairecinin cinayet şüphelisi olarak bulunmuş tek bir kişi bile olmaması bizler açısından kaygı verici. Bizler faillerin bulunamama ihtimalini Diyarbakır barısı olarak, Tayirelcinin ailesi ve sevenleri olarak, insan hakları mücadelesi savunucuları olarak kesinlikle düşünmek istemiyoruz devam etmiş konuşmasına yani Türkiye'nin cezasızlıkta olan geçmişi cezasızlık meselesindeki ortaya koymuş olduğu tablo kamu görevlilerinin işlemiş olduğu ağır suçlar bu suçların cezasız bırakılması yargılanamamaları veya yapılan birkaç yargılamada da etkin ve caydırıcı ceza yerine berat etmeleri bizler için kaygı verici ve düşündürücü demiş Özmen. Ancak biz o ihtimali kesinlikle düşünmüyoruz. Biz bu dosyanın takipçisi olacağız, üzerine gideceğiz ve Tahir faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa da yapacağız denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ki bu olağanüstü hale geçelim. Bugünkü gazetelerde bu konuyla alakalı bir şey var mı diye baktığımız zaman bu güvenlik alarmı kısmında. Ee, taraf gazetesinde nusaybinde iki acı diye verilmiş bu çatışma ortamının e, tasviri bu şekilde yapılmış zaman gazetesinde camiden sonra okullar yanıyor denilmiş bir gün gazetesinde nusaybinde iki polis öldürüldü iki sivil, iki sivil de yaralı denilmiş demek ki, hastaneye kaldıran siviller, e, polislerden birisi daha öldürmüş. onu da güncellememiz gerekiyor Ayrıca Mardin Musaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde 15 yaşındaki Hakan Doğan da hayatını kaybetmiş. İlçeye 5 kilometrelik mesafede askeri geçiş aracının, e, askeri aracın geçişi sırasında patlatılmak üzere tuzaklanan 400 kilo yaklaşık. 400 kiloluk bir bombada son anda fark edilmiş yarım ton. E, böyle de devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi e, de bu durum tam gösterilmemiş galiba ilk sayfadan çatışma olayları ile alakası e, bir haber yok. Onun yerine Türk firmasından işi de bomba denemiş bir belgazı firması Koreli Daikwa Daikwang işi de patlayıcı temin etme suçlamasıyla soruşturmaya hedef olmuş şirketin Türkiye'deki ortağı İYİ'de şüpheliler arasındaymış. Bu Koreli Daikwang'ı Türkiye'ye gaz bombası gönderen şirketler arasında olduğunu biliyorduk. Hatta çeşitli kampanyalarda düzenlenmişti. Gezi süreci içerisinde ve sonrasında Türkiye'ye gaz bombası gönderilmemesi için bu Güney Koreli şirkete şiddetli işte yolsuzluk iddialarının da olduğu söyleniyordu ama ona tekrardan bir bakmak lazım. Ee, bu çatışma halleri Hücret Gazetesi'nde de İlk sayfadan yer bulamamış, onun yanı Rusya geriliminden bahsediliyor. Milliyet de var. Hangi gazetede yer aldığı bir açıdan önemli olabilir. Kim bu haberi takip ediyor, kim takip etmiyor e, bu haberleri daha doğrusu. E, o e, dikkat çeken bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Tolga Şardan haberi var. Tahir Elçi'nin ölümünün ardından yapılan olay yeri incelemesinde sokakta kaçan YTGH'lı Masum Gürkan'ın silahların silahına ait dört kovan bulunmuş. E, Diyarbakır Barası Başkanı Tayralcı'nın yaşamını yitirdiği olayın ardından sürüyormuş inceleme ve dört kez ateş ettiği belirlenmiş Masum Gürkan'ın Tolga Şardana birine göre e, sokağın alt kısmına doğru koşarak saklanacak yer arayan Gürkan'ın tetiği hedef gözetmek için çektiği anlaşılmış. E, Gürkan tabancasının şerçeründeki şer şer ters mermi nedeniyle Silah tutukluk yapması sonrasında Glock e, tabancayı atarak olay yerinden kaçtı deniliyor. Olayın ardından 10 gün geçmesine rağmen elçinin vurulduğu yerde, e, silahların ateşlendiği alanda olay yeri incelemesi tamamlanamamış. Bunun bilgisi var. PKK'lı grupların dört dayaklı minare çevresinde pusu kurup tüp bombası döşedikleri dikkat çekmiş. İşte bu gibi detaylar var. Okulların yandığından bahsediliyor. Yetkili sesinde ee, Habertürk gazetesinde bu konuyla alakalı bir şey var mı diye baktığımız zaman cami yakmada kültürel soykırım demesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyesinde, Aksaray Aksaray'da muhtara e, muhtarlara seslenme e, seslendiği bir açıklamasından bu kısmı almışlar. Diyarbakır'da ilk Osmanlı eserlerinden Fatih Paşa Camii terör örgütü tarafından yakıldı diyerek de soruşturmayı tamamlatanlar, tamamlayanlar arasında o da girmiş galiba. Hmm. sabah gazetesi Erdoğan'ın açıklamalarından bir paragraf bir pasajda çekenler arasında Bin defa baş kaldırılırsa bin defa başınızı ezeriz diyerek bir bit dilden e, konuşmuş olmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir cümleyi seçmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge halkına sesleniyorum. Devletin bu örgütü sokağınızdan Mahallenizden ilçenizden söküp atmasına Yardımcı oldun Diyor Cumhurbaşkanı Tabi evinde otururken vurulan insanlardan Bahsedecek değil tabi ki Hiçbir şeyden hiçbir şeye karışmayıp Evinin içerisine giren roketler ve Mermiler yüzünden ölen insanlara muhtemelen Bu saatten sonra seslenmek Pek kolay olacak gibi durmuyor Hain defakın cami projesi diye Star gazetesi takip etmiş bu haberi Geçiyorum Kültürel soykırım diyor akşam gazetesi. Geçtim. Fethi Paşa'yı böyle yaktılar diyerek bir takım görüntüler paylaşmış. Hani polis kamerasından Yeni Şafak. Kendi kameraları olmadığı için bölgede polisin bir şekilde kamerasının kullandığı, faydalandıkları haberleri imza atıyorlar. Geçiyorum. 4 okulun dayandığından bahsediliyor. Durum böyle. Bu çatışma ortamlarıyla alakalı baktığınız zaman durum böyle. Ee, Rusya gerilimi var Bu Rusya geriliminin hemen ortasında vereceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin konsolosluğunda güvenlik alarmının verilmesi durumu var ve basın özgürlüğüne dair olan haberler var bugün Türkiye ağırlıklı gidiyoruz konularımız Türkiye eksenli ee, kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden de aynı şekilde devam edeceğiz Açık Gazete he yok. John Lennon'dan dinledik Imagine albümünden. Dünyanın Albümün ardından geçen 35 yıl vesilesiyle John Lennon'u anmaya devam ediyoruz. Evet, bugünkü planlarda bir değişiklik yapıyoruz. Ufak bir değişiklik. Ömer Madreya'ya bir 10 dakika önceden bağlanıyoruz. Çünkü buradan açık yeşil programına doğru gidip Müçay ile beraber kendi programlarında telefon üzerinden gerçekleştirmeleri için biraz zamana ihtiyacı var. Evet, şu anda birazdan telefon attığımızda olacak. Paris'te son tango. KOK 21 Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izleyin. Alo, günaydın hocam. Alo, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, i̇yiyiz. İşte ülke gündemi. Belki takip ediyorsunuzdur oralardan. Pek iç evet, değil. Takip etmeye çalışıyorum ama çok tabii iç sayılmaz durum. Evet. Oralarda durumlar nasıllar <gülüyor> peki? Ee, burada da hem iyi hem kötü diyebilirim. Şimdi ben önemli disk gelişmeyi dinlemeye çalışıyorum. Lütfen. Öncelikle bu alternatif zirve e, başladı. Traviz'in e, bir başka tarafında orada çok sayıda kalabalık e, insanların, ve önemli konuşmacıların yazarlığı, ihtimalle yer aldığı bir şey var. E, orada Naomi Klein'la e, bir tanemiz işçi Partisi bir de C.R. de aralarında bulundu oldukça önemli ve çok kalabalık bir davet e, ettiler ikisi hmm. ikisi değil aslında da sendikacılar da vardı başka bir de genç yansız, e, sendikacı kadın vardı metleri hizmetleri para başka yerlerden filan da Feruz adamlar insanlar vardı fakat önemli olan şu biz çok ara çıkıyoruz haberini verdiğimiz şeylerden de bu. Hı hı. Ama zamanını saatini hiçbir şeyini bilmiyorduk. Ama şimdi <gülüyor> Neumiklain özellikle açıkça söyledi ki bu Dünya Biderleri'nin bu ay <gülüyor> biçimlendirmeye çalıştığı yakın antlaşması metninin <gülüyor> Medne hakkında gayet net açık konuştu ve dedi ki bir hafta içinde, kısa bir süre içinde açıklanacak bu anlaşma bizi güvenli tutmaya yeterli olamaz. Aslında tam olan olağanüstü tehlikeli bir e, durum yaratıyor dedi. E işte zengin ülkelerin özellikle iklim hedeflerini yetersiz e, koyduklarını ortalamak ee, şeylerin e, dereceleri hatta 4 derece santigrat santrif olarak çıkabileceğini söyledik. Ee, bilim insanlarının da özellikle 2 derece ile de tutulması e, hedefinin çok üstüne çıkacağını yani üstü göre son 200 yıla göre 1 derece çok üstüne çıkacağı ve bütün e, <gülüyor> bu yapılacak anlaşmaların da her türlü bilimsel kırmızı çizgi, Çin cinsinden silindir gibi geçeceğini, yani eşitlik hakaniyet kırmızı çizgilerin üzerinden de aynı şekilde geçeceğini silindir gibi ve yasal çizgiye geçeceğini söyledi. O yüzden de işte dedi 12 Aralık'ta yani bu cumartesi günü 12 saat 12'de yani 12 12 12 oluyor. Evet. Aktivistlerin pek çoğu bu kırmızı çizgilerin aşılmasına karşı bir barışçı gösteriye girişecekler dedi. ve Büyük bir alkış aldı salondaki insanlara. 800 kadar insan vardı. Sendikacılar, diğer işçiler de aktiflerden oluşan bir yerde. Ve işte protestoda hem <gülüyor> Yükümlendikleri hayatlarını kaybedenleri anlayacağız. Hem yasların çıkacağız. Hem Paris ve buradaki o trajik toldivalarda hayatını kaybedenleri, kaybedenlerde denişim halinde onları anlayacağız. Ve bu yas halkasını genişleteceğiz dedi. Yine Müklen çok çıkarak açıkça ve tartışma götürmez bir şekilde Hollanda hükümetinin bu zalimce ve oportunist yasaklarının yani yürüyüşler, protestolar ve gösteriler hakkında yaptığı yasakları liderlik bir kelimeden ibaret değildir dedi. <gülüyor> Bütün bu hizm aktivistlerinin önceden tutuklanması gibi utanç verici şeyleri de Reddediyoruz ifade ücretlüğü üzerine yapılan kısıtlamaları ve hareket ücretlüğü üzerine. <gülüyor> bir boş bir kelime olmayıp sadece şey, Noel pazarları dolup taşması sadece onlara uygulanmıyor. Ve <gülüyor> futbol maçlarına bir de daha önce de konuştuğumuz gibi bunu kabul etmeyeceğiz diyor. E dedi. Jeremy Corbyn'de bu şu anda ve şimdi ve burada olan bir şeyin sorumluluğunu alıyoruz. Dünyanın çevresinin yıkılını ve insanları bir araya getirmeyi. E, bunu anlamak için insanların giriştikleri mücadeleye inilecek olanlara karşı çıkıyoruz dedi. Ve her şeyi her şeyden önemlisi de insanları korku değil umutla bir araya getirecek yani bir, bir imagination daha çalabiliriz çünkü gelen düş gücüyle ve ilimsellikle yapabiliriz biz bunu yolumuz budur dedi umut yolu işte New York'tan mesela hemşireler birbirinden Rudy Gonzalez de aynı şekilde yani, şöyle bir konuşma yaptığı da, <gülüyor> üretimin ve temiz enerjinin, üretimin ve dağılımında komüniteler yani şeyler çevreler, mahalleler, topluluklar kontrol edildiği zaman bu ev, evrensel e, e, çevre adaleti budur dedi. <gülüyor> Böyle bir şey vardı. Bir de kamu ve e, e, hizmet servisleri e, şey Kamu ve Ticari Hizmetler Servisi gibi bir sendik adı kültür. Kesinlikle sizde hiçbir kalınlıklar atan yerle ee, biz bir <gülüyor> adil bir geçiş toplumu istiyorsak pek çok şeye ihtiyacımız olur dedi. E, i̇şe ve itin değişikliği bir aslında sendik meselesi dedi. 2008'de Britanya'nın 800 milyar sterlin bulunduğu bankaları korun, kurtarmak için bulunduğu ve halbuki aynı Britanya'da vergiden kaçırmanın e, vergiden olduğunu ve kaçırmanın yaklaşık hesabı 100 milyar sterlin yılda daha dedi ve açık olalım diye konuştu. E, bu gezegen bir banka olsaydı ve halkı da şimdi böyle bir hava esiyor burada biz bugün şimdiden birazdan çıkıp oraya Burcu'ya giderken bir sivil tatilini de gerçekleştirmiş olacağım <gülüyor> mümkün toplantılar cürsünle görüştüğümüz aktivitlerle bir şey geldi ee, bu yeni açıklanan antlaşma metni taslağı var ya evet. e, onu olduğu şekilde tuvalet kağıtları rulolarını üstüne basmışlar. Bunu girer, girip delegelerin bulunduğu yere tuvaletlere koyar mısınız dediler. Memnuniyetle dedik. Ağzı fotoğraflarını da çektik. Yollayacağız onları da. Çok güzel basmışlardık. Beyaz tuvalet kağıtları vuruyorların üzerine. Harika tuvalet kağıtları. <gülüyor> <gülüyor> Bütün betim bulunuyor. Köşeli parantezleriyle filan beraber. Hmm, bol köşeli parantez hatta. <gülüyor> evet. Bol köşeli parantezli sentez raporu. 2014. Samurito Policine. Policine ekliyoruz diyor. <gülüyor> Introduction'la giriyor yani. Siyaset yapımcılığı için özet ve giriş diye başlıyor. İşte oradan başlıyorlar bir taraflarına. O silmeye başlayacaklar diye. Böyle bir evronunda bir parçası oluyor. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. İyi fotoğraflar <gülüyor> bekliyoruz. Bazı şans, bazı şans diyebilirsiniz. Evet bol şanslar Artık buradan olsun. da. Ee, bir de şeyi söyleyeyim. Bu Naomi Klein'in de diğer pek çok kimsenin de sözünü ettiği e, açılması meselesi çok önemli ki birikten toplantıda da e, seferli projede alternatif toplantıda değil. Böregelerin de bulunduğu toplantıda yapılan e, konuşmalarda da açıklandı. Özellikle Tindle Center'da ee, onun başında olan dünyanın en saygı bilim merkezlerinden birinin başında olan Kevin Anderson ee, çok önemli bir şeydir. Yani bilmediğimiz bir şeydir ama onun ağzından çıkması önemli. Artık e, bir buçuk dereceniz ki asıl dünyanın kurtulması için gerekli olan yani Havanın bir küçük derece olduğunu çoktan beri söylüyorlar da devletleri başta olmak üzere. Onun imkansız olduğunu söylüyor. Ne yaparsak yapalım artık bir buçuk dereceyi tutturamayız. Sıcak bir yükselmeye başlayacak. Bu bütün antlaşmanın temel hedefi olarak gösterme iki derece içinde şansın dünyanın, dünyanın şansının yüzde otuz üç Söyleyin önemli soru. Hayvan, hayvancilik endüstrisinin hiç geçmemesi burada neden oluyor sorusuna da ee, ben benim alanım değil dedi. Bu ben sordum ee, neden oldu? bu benim alanım değil dedi. Anlıyorsun ee, ama o da o dönem içinde herkesin görmesinden biliyor geldi. 10.30'da aynı şekilde sizle tekrardan bağlanacağız. Yetişebilirsem yoksa bir şey olacak. Benim ihtiyacım zaten. Tamam. Evet, benim de gizli olarak bir kez daha imajı alarsanız bir arada Tamam. canlarından <gülüyor> mutlu olup sonraki yardım edin de gidiyorum ben. Tamam. Şimdi. Kolay gelsin. Size de onlara da <gülüyor> Paris'te son tango, Kok 21 Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Ömer Madra'nın Paris'ten izleyimleri bu şekildeydi. Ee, aynı şekilde eğer yetişebilirse Ümit Şahin'le beraber kendisini dinleme fırsatı bulacağız yine bugün saat 10.30'da buçukta açık yeşil programında ee, ve imajin parçasını da muhtemelen yayınlayacağımız Counterpunch e, röportajının hemen öncesinde sizlerle beraber biz de dinleyeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Beş dakikalık bir vaktimiz kaldı. Neler olup bittiğini aktarmaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, güvenlik alarmı verilmiş ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bahsediyorum. Misyona yönelik muhtemel güvenlik tehdidi istihbaratı nedeniyle çarşamba günü başkonsolosluk hizmetleri iptal edilmiştir deniliyor. Randevu işlemleriyle ilgili önümüzdeki günlerde yeniden planlamalar yapılacakmış. Ankara Büyükelçiliği İzmir Adana Konsolosluğu'nda ise hizmetler devam ediyormuş bu durumla alakalı. Orada bir durum yok ama İstanbul'da... E, bir e, güvenlik açığından ötürü güvenlik tehditinden ötürü daha doğrusu e, bu alarm verilmiş durumda ve Rusya krizine geri dönecek olursak Hürriyet gazetesinden Nerdin Hacıoğlu'nun haberine göre kayıt cihazına dokunan Putin buradan nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'nin yaptıklarına bakış açımız değişmeyecek demiş Rusya Salınma Bakanı Sergey Shoygu'nun getirdiği kara kutuya bakarak konuşmuş Putin. Türkiye yönetimine dargınlığını bir kez daha dile getirmiş. Ee, dargınlıktan biraz öte bir hale aldı aslında bu iş. Kendimi düzeltmem kendimi düzeltmem gerek. Orada neler yaşandığını elbette en ince ayrıntısına kadar öğrenmemiz gerek. Hatta başka ülke uzmanlarına da Karakot'un ön çözümü esnasında tanık olarak davet etmeli. Bir kez daha tekrarlıyorum ee, demiş. Dost ve hatta müttefik saydığımız... Ki kendileri bir buçuk önce terörle mücadelede en büyük müttefiklerinden bir tanesinin Türkiye olduğunu söylüyordu. Putin, teröre karşı birlikte savaşmayı düşündüğümüz Türkiye yönetiminden haince sırtımızdan vurulduk demiş. Dargınlıktan öte gibi ki zaten kendisi de söylüyor. Türkçede tarafından vurularak düşürülen Su 24 bombardıman uçağı kara kutusuna dokunarak konuşmuştu. Tekrardan hatırlatmak gerekirse kara kutunun bulunmasıyla Kremlin sarayına nakledilmesi arasında 4 saatten az süre geçmiş olduğu deniliyor hemen bulunmuş ve getirilmiş. Ee, bu e, öyle uçak düşürüldükten sonra vurulan Su-24 bombardıman uçağının kara kutusunun bulunduğu öğleden sonra Suriye'deki Rus askerleri askeri birlikleri tarafından açıklanmıştı deniliyor. Ee, bunun için Türkiye sınırında sınırı bölgesinde çatışmaya da girildi kaydedilmiş. Rus askeri de bu vesileyle çatışmaya girmiş olmuş doğrudan. Sadece uçaklar değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Rusya'ya Bunlar Yavuz Hırsız mesajı varmış. Satır başlarından aktarmak gerekirse Avrupa Birliği'nin yapacağı yardım bütçemize girmeyecek. Suriyeli kardeşlerimize gidecek. Türkiye yaklaşık 5 yıldır hiçbir yardım almadan bu meselenin üstüne gelmeyi başardı, üstesinden gelmeye başardı demiş. Birçok konu, birçok problem, birçok sorun olmasına rağmen başarıdan bahsediliyor. Daish işte terör örgütü bir kukla Petrolü rejime satan o Rusya vatandaşı olan iki kişi aynı zamanda Suriye vatandaşı olan bu kişiler petrolü alıyor hem rejime hem dünyaya satıyor demiş. Ee, hala eğitim donattan bahsediliyor, bahsediliyor. Terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturulması ve ılımlı muhaliflerle ılımlı muhaliflere yönelik eğitim donat programının teklifleri programına dair tekliflerimizin süratle hayata geçirilmesinde ısrarcı izlenilmiş. Ee, cami yangınlarına değilmiş. Daha saldırıyla bir farkı var mı bunların demiş. Aslında her iki cani örgüt de birbirine ruh ikizidir demiş. Diye devam ediyor. Ee, bir kısmını işi ayırmış, bir kısmını Rusya'ya ayırmış. Daha doğrusu Suriye'ye ayırmış Erdoğan. Bu örgütle ciddi mücadele ortaya koymayanların aynı bahaneyle Suriye'de askeri varlık gösterme konusunda çok hızlı ve cevval olduklarını görüyoruz. Bunlar Yavuz Hırsız. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunların yaptığı bu demiş. Yavuz mu Hırsız mı? Ee, hangi nitelemeye tabi tutuyoruz ya? orasını bilmiyorum. Ee, devam etmiş konuşmaları bu şekilde Erdoğan'ın. Merak edenler için CNN Türk'te e, satır başlarını görebileceklerini söyleyelim. E, Rusya aynı zamanda Türkiye'nin Irak'ta asker bulundurmasının hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu söylemiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Irak'ta Musul yakınlarında konuşlandırdığı askerlerin hukuksuz değerlendirmesi yapmış. Barzani'den de Nechirvan Barzani'den de Putin'in iddialarına sert yanıt gelmiş. Ve Musul'un özgürlüğü anlamının büyük olduğunu, Putin iddiasına yanıt verildiğini bu vesileyle söylemiş. Delil diye yayınlanan videodaki yer Habur'dur, Halil İbrahim'dir. Bahsettikleri şehir Rusya'nın yayınladığı videodan bahsediliyor. Bahsettikleri şehir Suriye'de bile değil. Eğer delilleri buysa komik bir durum. Bu durumu protesto ettik, tepkimizi gösterdik. Eğer gerçekten orası Kürdistan'daki, Irak Kürdistanındaki bölge ise gerçekten komik bir duruma düşer muhtemelen Rusya. Konsolosluktan istedik ki bir komisyon kurulsun ve bu tahkikat yapılsın. Biz Türkiye ile petrol ticaretimizi açık bir şekilde her alanda paylaşmaya hazırız demiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Rus TV ekibi Türkiye'den sınır dışı edilmiş sınır dışı kararı dışı ve kabul edilemez diye nitelendirilmiş Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya genelde bu vakalara karşı misillemede bulunuyormuş ki zaten Rusya'nın kendi vatandaşlarını kendi gazetecilerin de yaptığı bu durumdan pek farklı bir şey durum değil misilleme yapmaması gibi bir durum aslında söz konusu değil Anlaşma Mahkemesi'nden basın özgürlüğü kararı var bir internet sitesinde yayınlanan haberde adı geçen şirket mahkemeye başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep etmiş Üsküdar 4. Suç Ceza Mahkemesi İçer'in kaldırılmasına, kaldırılmasına karar vermiş. Alınan karara yapılan itirazda ise Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş. İnternet sitesi sahipleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuşlar. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda da muhalif olanlar dahil olmak üzere düşüncenin her türlü araçlarla açıklanmasının çoğulcu demokratik düzenin gereği olduğu belirtilmiş düşünceyi yayma, açıklama özgürlüğü ile basın özgürlüğünün yaşamsal öneme sahip olduğu vurgula, vurgulanmış. Ve e, ifade özgürlüğünün yok olduğu halde, yok olması halinde demokratik bir toplumdan söz, edile, söz edilemeyeceğinin de altı çizilmiş. Ve Anayasa Mahkemesi Anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrası Fıkrası'nın güvence altına alınan ifade özgürlüğüyle Anayasa'nın 28. maddesinin 1. fıkrasındaki güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş. Bu konu emsal teşkil edebileceğine dair haberlerde vaktimiz kalmasaydı değinecektik. Ama e, basın açısından çok da iç karartıcı bu iyi habere rağmen iç, iç karartıcı haberlerde var. Basın özgürlük için basın projesi kapsamında hazırlanan ifade ve basın özgürlükleri ihlalleri 2014-2015 raporu yayınlanmış. E, raporda cezaevlerine topla, rapora göre cezaevlerine toplam 31 gazeteci bulunuyormuş. Son bir yılda tutuklanan gazeteci sayısı ise dört kat artış göstermiş raporda İpek Medya Grubu'nun kayyum atanması, Samanyolu Yayın Grubu'na ait 13 televizyon ve radyonun Türk Saat'tan çıkarılmasının, basın özgürlüğünün yanı sıra yatırım özgürlüğü ve emniyet açısından sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirildiğinden bahsediliyor. Ve Can Dündar günün Erdem tecritte olduğu iddialarına karşı yapılan Adalet Bakanlığı'ndan yazılı açıklamanın da haberi var. Son olarak onu da belirtelim. CNN Türk'ten. Burada da Tecrit uygulamasına yer verilmediğinden bahsediliyor. Yasal mevzuatımızda hükümde ve tutukları yönelik tecrit uygulaması yer almamaktadır. Ve çeşitli teknik detaylardan ve rakamlardan bahsetmişler. Bu iki gazeteciyi cezaevinde ziyaret edenlerin kaç saat konuştuklarını, kaç kişi geldiğine dair. Bugüne kadar hiçbir hükümlü ve tutukluya tecrüt uygulaması yapılmadığı gibi adı geçen tutuklulara da tecrüt uygulaması yapılması söz konusu değildir denilmiş yapılan açıklamada. Bu konuyu da aynı şekilde takip ediyoruz. Bugün Türkiye'den haberler verebildik. Dünya meselelerine çok fazla dahil olamadık ama hiçe karartıcı bir durumda orada olduğunu söyleyebilmek mümkün. Şimdi Cengiz Akdar'a bağlanacağız. Cengiz Akdar'la bağlandıktan sonra da neler olup bittiğine dair izlenimlerin ardından John Lennon'un belgeseline gideceğiz. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz aktarla Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Merhabalar. Evet, Kıbrıs'la başlayacağız. Lütfen. Geç kaldık biraz... Ee... Şimdi Güney Kıbrıs'taydım iki gün ve orada bir dolu gelişme var. Malum Türkiye'ye pek yansımıyor. Aslında bütün bu coğrafyadaki tek olumlu gelişmeler, yegane olumlu gelişmeler Kıbrıs'ta açıkçası. Pürüzler yok mu? Elbette var. Yani güneyde de kuzeyde de. Ama hepi topu bir milyon insandan söz ediyoruz tabi. Yani eğer siyasi irade var ise ki hem adada hem ada dışında var olduğu görülüyor Kıbrıs'ta gelecek yıl içerisinde yani sanılanın yani gelecek yıl sonu deniyordu tahminlerin tahminlerin ötesinde veya öncesinde herhalde bir referanduma gidilecek Mart e, gibi öyle bir e, tarih telaffuz ediliyor Mart'a hiçbir şey kalmadı zaten 4 ay e, dahi değil e, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı Güney'de Anastasia Dissin'de artık vakti doldu e, ancak e, onu e, yani referandumu tehlikeye atmamak için e, Cumhurbaşkanlığı seçimini referandum sonrasına erteledi e, Güney yani Kıbrıs durumlar. Ee, kuzeyde bir hummalı çalışma var. Ee, yani şimdilik her iki e, tarafta da, her iki e, bölgede de e, referandumdan olumlu bir sonuç çıkacağı bekleniyor. Yani yeni federal Kıbrıs devleti. Şimdi bu yani göreceğiz bakalım nereye kadar nasıl ilerleyecek ama evet. dediğim gibi yani hem içeride hem dışarıda çok ciddi bir siyasi irade var Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu işin hamiliğine soyunmuş vaziyette Avrupalılar keza öyle tabi diğer Avrupalılar öyle diyelim yani bu bir yani orada böyle bir bu kap karanlık oradoğu ee, Doğu Akdeniz'deki tek e, ışık e, orası tabi bunun böyle olmasının e, yani bu, bu, o karanlıktaki tek ışık olması da e, oradaki müzakerelere ayrı bir önem atfediyor ayrıca tabi bir de o boyutu var bir de yakın zamanda tabi yeni e, bu e, yine bu hidrokarbon yani fosil yakıt yatakları bulunduğu ee, onun yani bu, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir değeri tabii bu. E, Doğa açısından iyi bir haber olmasa da çevre açısından iyi bir haber olmasa da e, Kıbrıs'ın e, yani diğer ülkelerle özellikle e, Lübnan, Mısır ve İsrail ile olan ilişkisinde ve dolayısıyla dolaylı olarak Türkiye ile olan ilişkisinde. Epey bir ağırlığı olacak Öyle anlaşılıyor ama hemen değil tabii. Şimdi bu çerçevede Gündeme Biliyorsun bu 5 fasıl Geldi yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan Bu artık ahı gitmiş Bahı kalmış Üyelik müzakerelerinde Gelecek yıl içerisinde 5 fasıl daha açılacak Diye bir haber çıktı Hı. Şimdi bu bunun tabii Kıbrıs'la birebir bağlantısı var. Yani Güney Kıbrıs'la birebir bağlantısı var. Neden? Bir kere bu haber ilk defa yani bu nedir bu haber? Onu da bir hatırlatalım. Çünkü Avrupa Birliği artık o kadar unutuldu ki yani bir kulaktan geliyor, giriyor bir kulaktan çıkıyor. Haber şuydu. Bu 29 Kasım pazar günü bir hani bir tarihi bir zirve oldu ya. Evet. Ahmet Davutoğlu ile Avrupa'da liderler arasında mültecileri zapt etme e, zirvesi yani Avrupa Birliği'nin e, bekçiliği zirvesi Türkiye için hatırlıyorsun tarihi zirve olarak nitelemişti. Diğer dolarları konuşuldu. Hıhı. Ondan sonra o zirveden e, bir de yani işte vize kalkacak falan e, bir dolu taahhüt ve temenni ve vaadin e, dışında bir de bu üyelik müzakereleriyle ilgili bir ibare vardı. Orada 2016 yılının e, işte ilk çeyreğinde e, açılabilir fasıllarla ilgili çalışmalar, ortak çalışmalar yürütülecek diyordu. Evet. Şimdi bu e, yetmemiş Ankara'ya anlaşılan o e, ve e, benim tahminim o e, en azından. E, yani hiçbir teyit almadım ama yaparlar bunu. E, komisyondan o fasılların hangileri olduğu ile ilgili bir mektup istemişler. İstenmiş ve o mektubun haberiydi bu. Geçen gün Hürriyet gazetesinde çıkan ve bu beş fasılda beş fasıl tümü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2009 yılında tek taraflı olarak bloke etti veya bloke etme kararı aldığı fasıllar. Geleceğim şimdi oraya. Şimdi bu bu çok önemli. Zira komisyon böyle bir mektubu Kıbrıs'a danışmadan yazamaz. Yani onların yerine gelin güvey olamaz. Çünkü sonuç itibariyle müzakere fasıllarının açılması, kapanması komisyonun elinde olan bir şey değil. Konseyin yani üye devletlerin elinde olan bir şey. Hı hı. Onların bir genişleme çalışma grubu vardır Büyüksel'de devamlı toplanan. Onlar alırlar bu kararları. Merkezlerine yani başkentlere danışarak. Dolayısıyla burada bir e, şunu görüyoruz. Yani e, adadaki e, yeni federal devlet kurulması süreci e, Allah'ın emri tabii. Yani bu zaten böyleydi. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere e, süreciyle koşut olarak ilerleyecek yani e, ne paralel olarak ilerleyecek demek ve ilerliyor demek bu Hı -hı. E, çünkü e, bu fasılların açılmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasına mart deniyor demin dediğim gibi e, adadaki referandumada mart deniyor biliyorsun dolayısıyla burada bir yani Türkiye'nin her zaman yani Ankara'nın her zaman yani bu hükümet ondan önceki hükümet hepsinin daima reddettiği Kıbrıs meselesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin bir alakası yoktur tezinin ne kadar geçersiz olduğunun bir teyidi daha bu aynı zamanda. Şimdi bu önemli tabii. Eğer böyle bir şey olabilirse ne ala yani tekrar bir şekilde Avrupa Birliği gündeme gelecektir demektir bu. Evet. Kaldı ki şunu da hatırlatayım bu haber Eleftheria gazetesinde yani Güney Kıbrıs'ta çıkan bir gazetede 10 gün önce yayınlanmış. Yani onun haberini de orada aldım. Yeni bir şey değil yani Türkiye bunu yeni keşfediyor. Yalnız bu, bu fasıllarla ilgili başka bir yani Türkiye'nin içerideki gidişatını ilgilendiren sorunlar var. Şimdi fasıl açmak yani fasılları müzakereye açmak biliyoruz ki o fasılların içeriğinin yerine getirilmesi veya o fasılların ruhunun buraya yansıması anlamına gelmiyor. Hı hı. Şimdi bu beş fasıl hangisi şöyle bir bakalım birincisi enerji faslı. Kıbrıs bunu e, o bu fosil yakıtlar konusunda Türkiye'nin e, mızıkçılığı e, nedeniyle bloke ediyordu. Bu orada bulunan fosil yakıtlara biz de orta diyordu ya Türkiye. E, Doğalgaz rezervlerinden Barbaros bahsediyoruz Yeni yolluyordu e, Doğalgaz yataklarından bahsediyorsunuz. E, petrol de var galiba daha ha. daha cüzi miktarda. Şimdi bunun nedeni buydu. Yani bloke etme nedeni. Hmm. Fakat e, yani tut, tutkio çözüldü diyelim. Şimdi faslın içeriğinde mesela şöyle e, e, bir müktesebat veya mevzuat var. Mesela enerji verimliliği diyor. <gülüyor> Ondan sonra yenilenebilir enerji e, direktiflerinin uygulanması diyor. Nükleer güvenlik ve radyasyon konusundaki e, Avrupa normlarının uygulanması diyor. Hı hı. Şimdi bu üç konuda da mesela yani bir fasıl açmak ne kadar anlamsız olabilir onu anlatmak için söylüyorum. Yani şu üç konuda enerji verimli, verimliliği, yenilebilir enerji ve nükleer güvenlik ve radyasyon meselelerinde Türkiye biliyorsun NAL topluyor. Evet yani baştan aşağı yani yani ne yenle bir enerji var ne nükleer güvenlik var daha bu şeyle ilgili biliyorsunuz Ak hayır yukarıdakiyle e e Sinoptaki, sinoptakiyle mi sinoptakiyle Hı -hı. ilgili bunun e oradaki e bütün firmalar e nükleer güvenlik e e Gereklerinin tamamen yetersiz olduğunu söyleyip çekildi bazı firmalar geçenlerde. Ondan sonra birinci mesele bu. Dolayısıyla yani fasıl açmak bir şey demek değil. İkincisi bu herkesin diline doladığı yargı temel haklar. Şimdi bu yargı temel haklar tabii devasa bir fasıl. Bunun gereklerini yerine getirmek çok zor zaten. Ama mesela şöyle şartlar var şu, bu faslın içinde mevzuat anlamında. Tam bağımsız yargı. Evet. Du, bu sana bir şey ifade ediyor mu? Tam bağımsız yargı mı? Ha -ha. Ne demek? <gülüyor> i̇şte yani. Biz yetişemedik o şey <gülüyor> Anlayamadık değil mi? Evet anlayamadık. Ondan yani. sonra adil yargı. Adil yargı. Bir kavram var. Allah Allah. Ya görüyor musun neler var? Bu Avrupalıların işi işte ya bunlar vallahi. Ondan sonra yolsuzlukla mücadele var. Yolsuzluk ne demek? Bak, bak, bak, bak, bak, görüyor musun? Evet, evet, evet. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ne taraf Türkiye biliyorsun, onlara sözleşme maddelerine tam saygı diyor. Mesela bak, bak, bak, bak, bunlar Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Ömer Madre dolayısıyla biliyorum o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne demek olduğu bireysel başvurdu. evet, evet, evet. Orayı, yani bu biraz bu daha fasıl da böyle. Anladım. 23. Gelelim 24'e bir tane. Bu bu da çok zor bir fasıl. Adalet, özgürlük ve güvenlik faslı. Mesela bu da çok e, sıkı bir e, sınır kontrolü, denetimi istiyor. Hı hı. İşittin mi? İşit, işit, işittin mi? Ee, o konuyla alakalı bir haber var ama Zeppelin geliyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden sınırı gözetlemek için. Türk Silahlı Kuvvetleri ya, açıklamış, ya. sınıra 23 Sınır, kilometre sınırı duvar, diyor 23 kilometre duvar 80 kilometre set çekilmiş, 386 kilometre hendek kazılmış, harcamalar evet. 2 milyar TL'yi bulacakmış, Amerika Birleşik Devletleri'nden de zeplin gelecekmiş havadan gözetlemek için. Mükemmel, tamam evet. bu iş oldu diyor. Ondan evet. sonra organize suçlarla ve terörle mücadele et diyor. Hmm. Bak. Ondan sonra burada şahane bir bölüm daha var. Ee, tam Türkiye'lik yani. Profesyonel, güvenilir ve verimli bir polis teşkilatı gerekiyor. Profesyonel, verimli. Verimli polis ya. teşkilatı. Ya. Evet, ilginç ya. olabilir aslında öyle diyorsunuz da. yani <gülüyor> bir polis teşkilatı. Evet, tabii ne olacak canım. Evet, tabii. Ondan sonra açılabilecek olan bu mektupta e, işte taahhüt taahhüt diye yazıyor gazeteler <gülüyor> taahhütlerde açacağız fasılları diye de ondan bir fasılda var bu eğitim ve kültür faslı bunun e, mesela iki tane çok önemli e, olmazsa olmazı var eğitim kalitesinin arttırılması diyor. Hmm. Bak, bak bak bak bak kültürel zenginliği korumak diyor. Yani işte gayrimüslimler falan ha, Mesela cami oyu, Yakılan cami falan evet. dedi. Daha önce yerle bir edilmiş ha, işte, <gülüyor> o, Binlerce kilitle, Mermileri e, hedef olan Avra işte. falan, Ta Tahir Elçin'in öldürüldüğü de... yer Dört ayaklı milyar Yani evet. bu yok bu Avrupalılarla Hakikaten olacak gibi değil Bir beşinci fasıllar o da dış güvenlik ve savunma Politikası Dış virgül güvenlik virgül ve savunma Politikası Hı. şimdi Avrupa'nın Böyle bir politikası yok yani bu Fasarya'dan bir fasıl demek bu. Ee, sadece Avrupa Birliği'nin imzaladığı uluslararası antlaşmalardan müteşekkil evet. bir fasıl. Yalnız Kıbrıs bunu niye bloke ediyor öyle diye sorulabilir tabii. Ee, çünkü e, Türkiye e, yıllardır Kıbrıs'ın OECD'ye girmesini engelliyor. OECD diye bir teşkilat var biliyorsun. Avrupa ee, e, e, Kalkınma ve işbirliği. Teşkilatı. Evet, ekonomik kalkınma ve işbirliği oldu. İşbirliği teşkilatı, evet, Paris'te merkezi olan Türkiye bu Kıbrıs'ın oraya üye olmasını engelliyor. O da o da bu faslın açılmasını engelliyordu Kıbrıs bugüne kadar. Şimdi yani gördüğümüz gibi yani bütün bunlar e, lafı güzel. Ondan sonra ve e, hiç olmayacak dualar. E. Niye? Çünkü yani bu dış. Güvenlik ve savunma politikasının dışındaki o demin adını ettiğim dört fasıldı yani enerji, yargı, temel haklar, adalet, özgürlük, güvenlik ve eğitim kültür fasılları. yani Bunların gereklerinin yerine getirilmesi için Avrupa Birliği'ne falan ihtiyaç yoktu yani bugüne kadar. Türkiye bunların bırak gereklerini yerine getirmeyi, bunların tam aksini yapıyor zaten Türkiye'den kastım hükümet tabii yani. Hmm. Dolayısıyla yani bu, bu e, Avrupa Birliği meselesine bakışın ne kadar gayri ciddi, ne kadar afaki, ne kadar göz boyamacı, olduğunun en somut ifadesi herhalde budur yani Türkiye'nin elini tutan yok yani bağımsız yargı konusunda veya ada, adil yargı konusunda ya, ya da yolsuzlukla mücadele konusunda ya da eğitim e, kalitesinin arttırılması konusunda kültürel zenginliği koruma konusunda yenilenebilir enerji konusunda ben nükleer güvenlik e, şartlarını yerine getirme konusunda Yenile, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa Birliği'ne falan ihtiyaç yok evet, İster, e, istersen yaparsın yani yani yani Avrupa Birliği ile bu konularda faslı müzakereye açmanın bir, bir, bir Türkiye'ye bir ekstra getirisi var. Ekstra getirisi tabii var ama yani bu onsuz da olur. Yani Norveç, İsveç veya yani norveçle İsviçre nasıl yapıyorsa Türkiye'de yapabilir. Hodri meydan yani. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Bütün bunlar palavra. Yani ve bunların yani o fasıllar açıldıklarıyla kalacaklar ve hiçbir şekilde uygulanmadıkları gibi o fasılların gereklerinin aksinin uygulandığı ortaya çıkacak üstelik zaman içerisinde. Yani en azından bu hükümetle bu kadar olur bu dolayısıyla bu meselelere e, yaklaşırken. Yani bu Avrupa Birliği meselesi tekrar canlanıyor. Yok vize kalkıyor falan gibi Biz bu ham hayallerin peşinde koşarken yani ne ne olduğunu bir kere daha hatırlamakta, hatırla tutmakta fayda var. Evet. Ummuyoruz o zaman. Ummayalım mı? Temenni Yok temenni yok yok. um umalım. umalım yani her zaman umut umut ümit ümit umut bunlar çok önemli tabii evet. de. Yani işte karın doyurmuyor ya maalesef. Bir evet. <gülüyor> tanesiydi. Işte. Ee, bize bu Avrupa Büyükelçesi haber diye bir e, Alman e, diplomatı yeni e, komisyonun de, Ankara temsilcisi yani e, ilk deme, demecini ilk daha doğrusu ilk röportajını vermiş hürriyete Hı. ona da bir göz atmakta fayda var. yani nasıl Avrupa Birliği e, bu meseleden uzak yani tüm meseleden kastım Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği tabi ee, mesela bu adını ettiğim 5 fasıldan falan hiç bahsetmiyor Yani de sormamış zaten ondan ee, sonra sadece vize meselesine odaklanmışlar o da böyle son derece diplomatik son derece yuvarlak tamamen gayri yani gayri ciddi bir e, şeyler söylüyor Ondan sonra işte 72 şart koşul var diyor onları yerine getirirseniz diyor falan yani e, hakikaten e, içler acısı bir durum. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu bu e, depresif ruh haline iyi gelecek şeyler değil bunlar. Evet. Hümüzdeki e, e, günlerde aksine yani bu e, Avrupa Birliği ilişkisi e, ile ilgili bir, bir dolu böyle bu boncuklu laflar ediliyor malum işte en önemli ilişkimizdir falan dedi geçen gün başbakan ondan sonra bunların ne kadar gayri ciddi olduğunu ne kadar mesnetsiz olduğunu zaten burada yaşayarak görüyoruz tabi bunun genel kontrol kaybıyla birebir alakası da var tabi yani artık Türkiye günü günle politika yapıyor hakikaten yani her taraftan su alan bir tekne Türkiye gemisi. Bakalım ne olacak? Yani bugün Irak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. en yani Taze haber bu. Yani, yani Irak'taki Türk askerleriyle ilgili, TSK'nın oradaki varlığı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri e, bu e, girişimi veya girişi e, de, katiyen desteklemediğini söyledi biliyorsun evet, e, Rusya tam olarak e, geriye kalan neydi? hiçbir ülkede desteklemediği için yani burada Türkiye ile ilgili bir karar çıkabilir ikincisi gene Hı. güvenlik konseyinde bu sefer birebir e, yani daha önce çıkmış e, kararlardan daha da sert bir bu e, işidin mali kaynaklarını kurutma kararı e, çıkmak üzere bunun da sponsorları yani birlikte kaleme alanlar Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya. Dolayısıyla yani hakikaten geçen gün e, bir yazıda tarzı aynı zorda diye bitirdim. Yani Türkiye hakikaten her taraftan sıkışmış vaziyette pek hamle yapacak hali yok ama daha hala bildiğini okuyan bir ülke. Mesela dün R Rusya ya ait iki, iki iki işte yük gemisinin liman Trabzon'da alıkonun ile ilgili bir haber vardı doğru mu yanlış mı bilmiyoruz tabi ama ondan sonra işte bu Boğaz geçişleri şu bu falan Hı. derken yani Mehmet Şimşek tabi yani başbakan yardımcısı ekonomiden sorumlu. Her gün artık bir demeç veriyor neredeyse durumun iktisaden çok kötü olduğuna dair ve hakikaten de öyle. Enflasyon başını aldı gidiyor ve işte gemi bir şekilde karaya oturdu yani ve oturtuldu en azından. Allah sonunu zahir yani işte. Bu. Evet galiba vaktimizin de sonuna geldik Cengiz Bey. Geldik evet hayırlar Hayır. ailesiyle. Görüşmek Hayır. üzere. Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Evet kısa bir ara vereceğiz ardından John Lennon'un Ölüm Yıldır'ın münasebetiyle hazırladığımız kayıtlardan ikincisini yayınlayacağız. Tarık Ali, Counterpunch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn, John Lennon'la konuşuyorlar. Tarihte 1971. E, pek bilinmedik, inanmamış bir söyleyişi bu. Oldukça politik bir söyleyişi. E, açık radyoda bunun çevrilmiş ve üzerinde çevresinin okunmuş versiyonunu birazdan dinleyebileceksiniz. Ve bu vesileyle de Ömer Madra'nın isteğini de yerine getirelim. Hem Paris'teki durumu anlatması için hem de Türkiye'deki genel rehaveti belki de unutturabilecek bir alan yaratması için... Imagine dinleyelim. Maybe Açık kaste Kayıp John Lennon Röportajı John Lennon'ın New York'ta Central Park West'teki Dakota apartmanın önünde öldürülmesinin üzerinden tam 35 yıl geçti. Counter Punch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn'ın 1971'de Lennon'la yaptığı söyleşiyi muhtemelen çoğu Counter Punch takipçisi okumamıştır. Rolling Stone'dan Jen Wenner'ın, Lennon'la yaptığı bitmek tükenmek bilmez söyleşiden kesinlikle daha ilginç bir söyleşi bu. Tarık ve Robin, Lennon'ın konuşmasına müsaade ediyorlar ve gevşeme alametleri gösterdiğinde de onu kışkırtıyorlar. Lennon, zincirlerini ellerinde tutanlara kendisinin ve George Harrison'ın nasıl itaatsizlik edip Vietnam Savaşı'na karşı kayıtlar yaptıklarını anlatıyor Merak uyandırıcı biçimde sınıf politikalarını tartışıyor, country and western müziğini savunuyor, Dylan'ın en iyi şarkılarının kaynağı olarak İrlanda ve İskoçya baladlarına işaret ediyor ve Revolution şarkısının 3 versiyonunu mikroskop altına yatırıyor. Bu söyleşi 4. Enternasyonel'in Britanya kolu tarafından yayımlanan The Red Mall, Kızıl Köstebek adlı Troçkist bir gazetede tefrika edilmişti. Ve işiteceğiniz gibi o günler bir başkaydı. Söyleşiyi Tarık Ali'nin 2005'te Verso'dan yayınlanan Street Fighting Years Sokak Çarpışmaları Yılları adlı kitabında da bulabilirsiniz. Tarık Ali konuşuyor. Son albümün ve kamuoyunda son zamanlarda yaptığın açıklamalar, bilhassa da Rolling Stone dergisindeki söyleşiler, görüşlerinin giderek daha radikal ve ...politik bir yola girdiği hissi veriyor. Bu ne zaman olmaya başladı? John Lennon konuşuyor. Politik düşünceye her zaman yatkındım... ...ve statüko'ya hep karşı oldum. Benim gibi polisten doğal düşmanın olarak nefret etmek ve korkmak... ...orduyu herkesi alıp götürüp bir yerde ölüme terk eden bir şey olarak... ...hor görmek üzere yetiştirilirsen... ...bu epey temelden gelen bir şey... Yani bunun sadece bir işçi sınıfı meselesi olduğunu söylemek istiyorum ama büyüdüğünde bir aile kurup sistem tarafından yutulduğunda bu aşınmaya başlıyor. Hiçbir zaman politikanın dışında olmadım ben ama asit kullandığımız günlerde din bunu biraz gölgeler gibi oldu. Sanırım 1965 veya 1966'lardaydı. Bu din meselesi de süperstarlık bipinin doğrudan sonucuydu ve üzerimdeki baskı için bir çıkış noktasıydı. Hayat bundan ibaret olmasa gerek dedim. Herhalde sadece bu değildir. Ama bir şekilde hep politiktim ben. Yazdığım iki kitapta Joyce tarzı laf cambazlıkları olsa da dine bir sürü sataşma ve bir işçiyle kapitalist hakkında bir oyun da var. Çocukluğumdan beri sistemi makaraya alıyorum. Okulda dergiler yapıp etrafa dağıtırdım. Sınıf kavramının hep çok farkındaydım ve buna öfke duyduğumu söylerlerdi. Çünkü bana neler yapıldığını ve üzerimize çöken sınıf baskısını biliyordum. Kahrolası gerçek buydu ama Beatles dünyasının kasırgası içinde unutuldu gitti. Bir süre gerçeklikten uzaklaştım. Senin tarzındaki müziğin bu başarısının sebebi nedir sence? O zamanlar bu işçilerin atılımı gibi görüldü ama şimdi geriye dönüp baktığımda bunun bir zamanlar siyahlara verdikleri sahte özgürlükten farklı olmadığını görüyorum. Onların da koşucu, boksör filan olmalarına veya eğlence dünyasında yer almalarına izin verdiler. Sana verdikleri seçim hakkı bu. Şimdi çıkış noktası pop yıldızı olmaktan geçiyor ki albümde Working Class Hero'da bundan bahsediyorum. Rolling Stone dergisine verdiğim söyleşide de olduğu gibi güç hala insanların elinde ve sınıf sistemi bir gıdım değişmiş değil. Elbette şimdi etrafta uzun saçlarıyla dolaşan bir sürü insan var. Güzel kıyafetler içinde en son modaya uygun orta sınıf veletler. Ama biraz daha güzel kıyafetler giymemizden başka değişen hiçbir şey olmadı. Her şey yine aynı bipler tarafından yönetiliyor. Robin Blackburn konuşuyor. Tabii bu sınıf meselesi Amerikan rock gruplarının henüz el atmadığı bir mesele. E çünkü hepsi orta sınıf bourgeoislar ve bunu göstermek istemiyorlar. İşçilerden korkuyorlar. Çünkü Amerika'da işçi sınıfı çoğunlukla kendi alışkanlıklarına tutunan sağcılar gibi görünüyor. Ama bu orta sınıf gruplar neler olduğunun, sınıf sisteminin neler yaptığının farkındalarsa... İnsanları uyandırıp bu burjuva bir ipinden çıkarmak onlara kalmış. Tarık Ali, sana bir Beedle olarak empoze edilen rolden ne zaman sıyrılmaya başladın? Beatles'ın en parlak zamanlarında bile buna karşı çıkmaya çalıştım ben. George da öyle. Birkaç kez Amerika'ya gittik ve Epstein bize sürekli Vietnam üstüne bir şey söylemememiz için zırvalar sıraladı. Ama sonra bir zaman geldi ve George'la ben... Bak bir dahaki sefere bunu sorduklarında o savaşı sevmediğimizi ve oradan çıkmaları gerektiğini düşündüğümüzü söyleyeceğiz dedik ve bunu yaptık da o zaman bu epey radikal bir hareketti hele muhteşem dörtlü için. Bu benim ipleri biraz da olsa kendi ellerime almak için ilk fırsatımdı ama kendimi hep bastırılmış hissettiğimi unutmayın. O kadar baskı altında tutuluyorduk ki. Kendimizi ifade etme şansını hiç bulamıyorduk. Hele o tempoda çalışırken, durmadan, turneye çıkarken ve sürekli bir mitler ve hayaller kozası içinde kapalı tutulurken. Sezar olduğunuzda herkes size ne kadar harika olduğunuzu söylerken, hediyeler ve kızlar getirirken, çıkıp da ben kral olmak istemiyorum, gerçek hayatı istiyorum demek epey zor. Bu anlamda yaptığım ikinci politik şey, Beatles İsa'dan daha büyük demekti. Bu gerçekten ortalığı yıktı ve Amerika'da bu yüzden beni neredeyse vuruyorlardı. Bizi izleyen çocuklar için büyük travmaydı. O zamana dek hassas soruları yanıtlamamak gibi zımni yani üstünde konuşulmadan üzerinde anlaşılmış bir politika vardı. Ama gazeteleri hep okuyordum anlıyorsun ya politika sayfalarını. Neler döndüğünün hep ...farkında olduğumdan bir şey söylememekten dolayı utanıyordum. Bu oyun çok fazla geldi... ...oynamayı sürdüremezdim... ...ve ben de ağzımı açtım sonunda. Elbette Amerika'ya gitmek üzerimdeki yükü artırdı... ...hele orada savaş sürerken. Bir açıdan Truva atları olduğumuz anlaşıldı. Muhteşem dörtlüğü zirveye çıktı... Sonra uyuşturucular ve seks hakkında şarkı söylemeye başladı. Sonra ben daha ağır işlere daldım ve bu noktada bizi bırakmaya başladılar. Robin Blackburn konuşuyor. Bu ta en başından beri sana iki kat iş yüklemedi mi? Yok onu konuşuyor. Sen hep açık oldum. Evet. İlk yaptığımız şey Liverpoolluluğumuzu dünyaya ilan edip Liverpool'dan gelmekte ve böyle konuşmakta bir sorun yok dememizdi. Ondan önce Liverpool'dan çıkıp da başarılı olan herkes, Ted Ray, Tommy Handley, Arthur Askey gibi isimler BBC'ye çıkmak için aksanlarını değiştiriyorlardı. Onlar sadece komedyendi ama bizden önce Liverpool'dan çıkanlar da bunlardı işte. Beatles ortama girince herkes Liverpool aksanı takınmaya başladı. Tarık Ali, bir açıdan Revoluş'unu yaparken bile aklında politik olduğunu söyleyebilir miyiz? Aa evet Revolution. O şarkının iki versiyonu var ama yeraltı hareketi beni katmayın diyen versiyonu atladı. Albümdeki orijinal versiyonda beni de katın da diyor. İkisini de koydum çünkü emin değildim. Daha soyut, müzik konkret tarzı, döngüler ve insan çığlıkları falan olan bir üçüncü versiyonda vardı. Ses kullanarak devrimin resmini yaptığımı düşünüyordum. Ama bilirsin işte hata yaptım. Hatası devrim karşıtı olmasıydı. 45'lik olarak yayınlanan versiyonda yıkımdan bahsediyorsanız beni katmayın dedim. Öldürülmek istemedim. Mao'cular hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Çok azlarmış gibi göründüklerini ama buna rağmen kendilerini yeşile boyayıp polisin önünde tutuklanmayı beklediklerini biliyordum sadece. Bence bu çok sarsakçaydı. Asıl komünistler örgütleniyorlardı ve ortalıkta bağırıp çağırmıyorlardı diye düşünüyordum. Böyle hissediyordum. Gerçekten bir soru soruyordum ben. Kapitalistlerin oyununu oynasam da işçi sınıfından gelen biri olarak Rusya'ya, Çin'e ve işçi sınıfına ilişkin her şeyle ilgiliydim. Bir dönem bu din saçmalığına o kadar kapıldım ki kendimi Hristiyan komünist diye tanımlar oldum. Ama Yanov'un dediği gibi din yasallaştırılmış deliliktir. Bunların hepsini söküp atan ve kendi acımı hissetmemi sağlayan şey terapi oldu. Blackburn. Gittiğin psikanalistin ismi neydi? Yan o. Onun fikirlerinin Laying ile ortak bir noktası var gibi. İnsanları dünyaya uyum sağlayabilmeleri için sefaletleriyle uzlaştırmak istemiyor da bunun nedenleriyle yüzleştiriyor sanki. Onun derdi insanın çocukluğundan beri içinde biriken acıyla. Dini mitleri öldürmek için bunu gerçekten yapmalıydım. Terapide hayatındaki tüm acı dolu anları sahiden yaşıyorsun. İşkence gibi bir şey. Seni kendi acının, kalbini güm güm attırarak uyandıran acının gerçekten sana ait olduğunu ve bunun gökyüzündeki birinin işi olmadığını anlamaya zorluyor seni. Bu acı ebeveynlerinin ve çevrenin sonucu. Bunun farkına vardıkça her şey yerine oturmaya başladı. Bu terapi beni tanrı saçmalığını bitirmeye zorladı. Hepimiz büyürken çok fazla acıyla uzlaşmak zorunda kaldık. Bunu bastırıyoruz ama o hala orada. En büyük acı istenmemenin acısı. Ebeveynlerinin sana senin onlara duyduğun gibi ihtiyaç duymadığını fark etmek. Çocukken çirkinlikleri görmek istemediğim, İstenmediğimi görmek istemediğim anlar yaşadım. Bu sevgi yoksunluğu gözlerime ve oradan zihnime girdi. o yani seninle bu konuda konuşmakla kalmıyor, bunu hissetmeni sağlıyor. Kendine bunu yeniden hissetme izni verdiğinde işin çoğunu kendin yapıyorsun zaten. Kalbinin deli gibi çarptığını, sırtının kasıldığını hissederek uyandığında veya başka bir saplantı geliştirdiğinde... Zihninin o acıya ulaşmasına izin verirsen acının kendisi onu en başta vücudunda bastırmana sebep olan anıyı geri çağıracaktır. Böylece acı yeniden bastırılmak yerine doğru kanalı bulur. Sanki tamam bunu da aşacağız deyip bir hap almak ya da banyo yapmak gibi. Çoğu insan acısını tanrıya veya mastürbasyona ya da başka bir hayale yönlendiriyor. Terapi Vücudunda doğal biçimde gerçekleşen çok yavaş bir asit tribi gibi. Bilirsin işte bunun üstünde konuşmak zordur. Çünkü acı çekiyorum demek biraz keyfe keder gibi gelir. Ama bütün bu bastırılmış acayip şeyleri fiziksel olarak hissettikten sonra şimdi acının benim için anlamı bambaşka. Sanki eldivenlerini çıkarıp kendi derini ilk kez hissetmek gibi. Böyle söylemek biraz sıkıntı verici ama bunun yaşamadan anlaşılacağını düşünmüyorum. Gerçi bir kısmını albüme koymaya çalıştım ama benim için her açıdan bunların hepsi tanrı tribinin ve baba figürü tribinin çözünmesinin bir parçasıydı. Yukarıdaki bir çeşit cennete bakıp durmaktansa gerçeklerle yüzleşmek. Genelde aile kavramının bu bastırmaların kaynağı olduğunu düşünüyor musun? Benimki ekstrem bir durum. Babamla annem ayrıldı. Babamı 20 yaşıma kadar görmedim ve annemi de daha fazla gördüğüm söylenemez. Ama yok onun ailesi her zaman vardı ama sonuç aynı. Belki de ebeveynler orada olduğunda acı daha fazladır. Aç olduğunda önüne bir çizburger sembolü getirilmesi hiçbir şey getirilmemesinden daha kötüdür. Sana bir faydası yoktur. Sıklıkla keşke annem ölmüş olsaydı da hiç değilse bazı insanlar bana sempati duysaydı diye düşünürüm. Ama işte mükemmel bir anne olarak oradaydı. Yok onun ailesi orta sınıf Japonlarda ama hep aynı bastırılmışlık. Yine de bence tatlı görünen, sürekli gülümseyen, cici ebeveynleri olan orta sınıf insanlar en büyük travmayı yaşıyorlar. Güle güle anne, güle güle baba demekte de en çok zorlanan onlar. Ali, bütün bunların müziğe ne alakası var? Sanat acıyı ifade etmenin bir yolu sadece. Yok onun bu kadar alışılmadık işler yapmasının sebebi onun alışılmadık bir acıdan geçmiş olması. Blackburn birçok Beatles şarkısı çocukluk hakkında. Evet çoğu benim. Çok iyi olsalar da hep eksik bir öge vardı. Bu eksik öge gerçeklik olsa gerek çünkü hiçbir zaman sahiden istenmedim ben. Bir star olmamın sebebi bastırılmış olmam normal biri olsaydım bunu idare edebilmemin imkanı yoktu. Ve mutlu. Bunu hedeflememin tek sebebi anneciğim babacığım şimdi beni sevecek misiniz? Demek istememdi. Ali ama sonra insanların rüyalarında bile göremeyecekleri bir başarı yakaladın. Aa tanrım bu tam bir baskıydı. Orta sınıflar, gösteri dünyası, lordlar, mordlar arasında aşağılanmaktan aşağılanmaya koştuk. O kadar aşağılayıcı ve aptallardı ki Herkes bizi kullanmaya çalıştı benim için daha özel bir aşağılanmaydı çünkü çenemi tutamıyordum ve bu baskıya karşılık vermek için sürekli ya sarhoş ya da haplanmış olurdum gerçekten cehennem gibiydi bu onu herhangi bir gerçek deneyim yaşamaktan alıkoyuyordu Çok acı vericiydi başarıyı yakalamanın o ilk hazı, bir numaraya çıkan ilk plak ilk Amerika seyahati hariç Başlangıçta Elvis kadar büyük olmak gibi bir hedefimiz vardı. İleri gitmek harika bir şeydi ama ona erişmek büyük hayal kırıklığı oldu. Bir de baktım ki sürekli çocukken nefret ettiğim türde insanları memnun etmeye çalışıyorum. Bunu fark etmek beni gerçekliğe döndürdü. Hepimizin bastırılmış olduğunu anlamaya başladım ve bu yüzden bu konuda bir şey yapmak istedim. Ama yerimin neresi olduğundan emin değildim. Blackburn konuşuyor. Benim durumumda politika ve kültür birbiriyle ilişkili. Demek istediğim bugün işçileri bastıran şeyler silahlar değil kültür. Uyuşturulmuşlar. Ve onları uyuşturan bu kültürü bir sanatçı yaratabilir veya yıkabilir. Albümlerinde ve söyleşilerde yapmaya çalıştığım da bu işte. Yapmaya çalıştığım şey etkileyebileceğim kadar insanı etkilemek, hala rüyada olanlara ulaşıp onların kafalarının içine kocaman bir soru işareti yerleştirmek. Asit rüyası bitti. Onlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsun, geçmişte bile insanlar Beedle şarkılarını kullanıp onlara yeni sözler ekliyorlardı. Örneğin Yellow Submarine'nin birkaç versiyonu vardı. Bir tanesinde grevciler, hepimiz ekmek ve margarinle yaşıyoruz diye söylüyorlardı nakaratı. LSE'de, London School of Economics'te, hepimiz kızıl LSE'de yaşıyoruz diye bir versiyonumuz da vardı. Bu hoşuma gidiyor. Futbol seyircilerinin All Together Now diye söylemesi de hoşuma gitmişti. Bu da bir başkası işte. Amerika'daki hareketin Give Peace A Chance'i benimsemesine de sevinmiştim. Çünkü yazarken aklımda gerçekten bu vardı. Tutup 1800'lerden finan kalmış We Shall Overcome söyleyeceklerine çağdaş bir şeyleri olmuştu. O zaman bile kendimi insanların bir barda ya da bir gösteride söyleyebilecekleri bir şarkı yazmakla yükümlü hissediyordum. Şimdi devrim için şarkı yazmak istemem de bu yüzden. Sadece birkaç devrimci şarkımız var bizim. Onlar da 19. yüzyıldan kalma. Geleneklerimizde devrimci şarkılar için kullanılabilecek herhangi bir şey bulabiliyor musun? Müziğe başladığımda benim yaş ve konumumdaki insanlar için rock and roll kendi başına temel bir devrimdi zaten. Çocukken üzerimize çöken tüm o acımasızlığı ve baskıyı kırmak için gürültülü bir şeye ihtiyacımız vardı. Başlangıçta Amerikalıların taklidi olduğumuzun farkındaydık ama müziği deştik ve yarı country, yarı western, yarı rhythm ve blues olduğunu gördük. Şarkıların çoğu Avrupa ve Afrika'dandı ve bize geri dönüyorlardı. Dylan'ın en iyi şarkılarının çoğu İskoçya, İrlanda veya İngiltere'den. Gerçi siyah olanların bana daha ilginç geldiğini de söylemeliyim çünkü daha basitler. Kıçınızı pipinizi oynattırıyordu ve bu gerçekten yenilikti. Sonra çoğunlukla çektikleri acıları ifade eden tarla şarkıları vardı. Kendilerini entelektüel biçimde ifade edemiyorlardı. Bu yüzden başlarına gelenleri çok az kelimeyle anlatmak zorundaydılar. Ve bir de çoğunlukla seks ve kavga anlatan şehirli blues vardı. Bunların çoğu kendini ifade etme biçimiydi ama bunu tam olarak yapabilmeleri... Siyahların gücü hareketi ve savaş şarkıları yapan Edwin Starr gibilerle son birkaç yılda gerçekleşti. Ama siyahlar doğrudan ve içten biçimde kendi acılarından ve aynı zamanda seksten bahsediyorlardı. Bu yüzden sevdim. Country ve Western müziğinin Avrupa folk şarkılarından türediğini söylüyorsun. Bu folk şarkıları bazen tamamen kaybetme ve yenilgiden bahseden epey dehşet verici şarkılar değil mi? Çocukken folk şarkılarına karşıydık çünkü çok orta sınıf işi şeylerdi. Üniversite öğrencileri kocaman atkıları ve ellerinde büyük biralarıyla bizim Ladida dediğimiz sesleriyle folk şarkıları söylerdi. Newcastle'da bir madende çalıştım gibi saçma sapan şeyler. Sahici folk şarkıcıları azdı ama Dominic Behan'ı biraz severdim. Liverpool'da da dinlemeye değer birkaç şey vardı. Gerçek işçilerin bu şarkıları söyledikleri eski kayıtları radyo ve televizyonda çok nadiren duyabiliyoruz ve bunların güçleri muazzam. Ama folk müzik çoğunlukla şekerli sesleriyle eski ve ölü bir şeyi hayatta tutmaya çalışan insanlardan ibaret. Biraz sıkıcı, bale gibi. Azınlık bir grup tarafından sürdürülen bir azınlık şeyi bu. Bugünün folk müziği rock and roll Amerika'dan çıkmış olması çok da önemli değil çünkü sonuçta kendi müziğimizi yazdık ve bu her şeyi değiştirdi. Açık gazde. Açık radyo 949. Açıkradyo.com ve kayıp John Lennon röportajının ikinci bölümünü yarın okuyacağız. <gülüyor> the, in the One, two, oh, one, two, three, four. Back, back. Leave four the, the ball, so. one, two, four. Evet bu vesileyle de Açık Gazete'nin bugünkü programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz önce dinlediğiniz söyleşinin ikinci bölümü yarın yine aynı saatte buçukta 10 arasında Açık Gazete'de olacak. Onun öncesinde bizler haberlerimizle telefon bağlantılarımızla yine sizinle birlikte olacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık gazete.